Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köyü. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Yal Tarkam. Bugünkü yayınımızı yine Frankfurt'tan yapıyoruz. Bugün konuğumuz olarak Elif Çiğdem Artan var. Kendisi müze bilimcisi. Kendisiyle daha önce de Müzeler hakkında bir program yapmıştık. Aslında müzeler mimarlığın çok... ...çok... Nasıl diyeyim? Çok hedef aldığı bir konu değil ama bir yandan da mimarlığın bir parçası günümüzde daha çok müzeler ve mimarlık meselesi birbirinin içine girmeye başlıyor. Bununla beraber de müzelerin aslında bulundukları konum vesaireden dolayı kentli ve kentle kurduğu ilişkilerde söz konusu. Daha önce aslında kentlerin, kent hareketlerinin müze mimarisini nasıl etkileri olduğunu Çiğdemle konuşmuştuk. Bugün ise daha çok müzeler kentleri için ne ifade eder onu konuşmak istiyoruz. Ben aslında tartışmayı şöyle açmayı istiyorum. Günümüzde müze giriş ücretleri oldukça yüksek aslında. Normal fiyatlar, normal ücretlerle karşılaştırdığımız zaman Neye kişi başı ne yani? kadar bileti üzerinden hayır, yapabilirsin bileti üzerinden mesela? Yapabilirsin. Ben daha çok kişi başı gelir üzerinden yapıyorum. Yani tüm herkesin herkes ulaşabilir bir ...kaynak olarak. Ama bunun yanında da... ...müzelerin ücretsiz giriş günleri de oluyor. Ama buradaki soru şu. Müze giriş ücreti... ...müze için ne ifade eder? Yani bir müze giriş ücreti... ...müzenin hangi kaynaklarını... ...döndürmesini sağlar? Ede müze giriş ücreti... ...müzenin kendini döndürmesi için yeterli midir? Tabii ki yeterli değil. Ama önemli kaynaklarından biri ama tabii ki yeterli değil. Ücretsiz olabilmesi için... ...ciddi sponsorluklar... ...gerekiyor. Evet. Çok uzun süre ücretsiz olup daha sonra ücret koyduğu anda ziyaretçi kaybeden çok müzede var. Ücretsiz olmasına rağmen ziyaretçisi olmayan müzeler de var ya da sanat alanları da var. Yani sanat mekanları. Ama ücret olduğu zaman şüphesiz o kamusal alan algısı bir noktada kırılıyor. Sonuçta bir alışveriş haline geliyor. Müzeler kamusal mekan olarak kendilerini yans ediyorlar bir noktada ya da en azından kar amacı gütmeyen kurumlar. Dolayısıyla ziyaretçinin aldığı bu giriş ücretini gene ziyaretçiye işte sergi düzenleyerek çeşitli etkinlikler düzenleyerek koleksiyonu genişleterek e, geri döndürüyor. Mimarlıkla ilgisi olmamasına birkaç bir şey söylemek istiyorum müzelerin. E, bugün birçok sergi tasarımında e, eskiye nazaran mimarların daha fazla yer aldığını biliyoruz. E, ya yani mimari sergilerin düzenlenmesinin dışında bu koleksiyon sergiler için de böyle, e, dönemsel sergiler için de böyle. Müzenin binası asıl zaten kentli için mimarlık açısından önemli bir alan. Hani bir oturma yeri, oturma düzeni, bir boş zaman geçirebileceğim bir alan olması açısından. Bu sadece kafe, restoran olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü orada gene bir ticari alan var. Yani ticari bir ilişki var. Dolayısıyla aslında mimarlık önemli bir ayağı müzenin. Ee, tamam yani <gülüyor> o açıdan önemli. ile yani ilişkisine de önemli. Yani bir müzeye girip sadece eserleri gezip çıkmak olmamalı. Yani orada vakit geçirebiliyor olman lazım. Bir bench bile olsa birçok müzede yok. Hani oturup bir esere bakabileceğin, biraz düşünebileceğin e, ya illa bir kafeye gidip kafesine gidip oturman gerekiyor. ve bir şey tüketmen gerekiyor gene orada. Ama genelinde şöyle bir durum yok. Ki, zaten müzenin kurduğu bir statü algısı var yani müzelerin işte kutsal mekanlar olduğu. Başka yani nasıl diyeyim? Zaten sorunlu bir ilişkisi var. Ama mesela Arkeoloji Müzesi'nin Bahçesinin oturup saatlerini geçirebilirsin. İlla sergiyi gezmen gerekmiyor. Orada mesela bahçesi için giden, sırf kediler için giden bile çok insan var yani hani o ama anlamda kentle şey ilişkisi dediğimiz de zaman. Ya evet, hani ona da Kültür Bakanlığı bir, bir çare bulmaya çalışıyor. Şu müze kartlar vesaireler. Gerçi sonra onlar çok e, sınırlandırıldı ve Hı. kullanım alanları sorunlu hale geldi falan ama e, hani o ücret dışında da hani ben genel mimari açıdan söylemeye çalışıyorum. Hani ücreti kenarda tutarsak oranın düzenlenmesine baktığında aslında oraya gidip bayağı çayınız içebileceğiniz, simidini yiyebileceğiniz bir alanı var. Mimarlık açısından yani kentli ilişkisi yani ben açısından. Ben biraz şöyle Kentli ile tamamen nasıl diyeyim, yüzleşen bir ilişki kurulması için bir alışveriş merkezi tipolojisinden çıkıp en azından o güvenlik dönem meselenin ortadan kalkması gerekiyor. Bunu Güvenlikten kasımız ücret değil mi bu arada? Yok yani gerçekten kapıdaki hmm. güvenlik yani x-ray'den geçme. Geçme. Ya evet, o çok rahatsız edici bir şey zaten. Yani hani ilk anda bir soğumayla karşılaşıyorsun. Ee, bir yandan da, yani o güvenlik ne için var da biraz soru. Yani biraz terör korkusundan dolayı mı var yoksa eserlere gelebilecek herhangi bir zarar, işte ne bileyim sıvıdır, e, sprey boyalardır ve çünkü öyle şeyler de yaşandı yani. E, onlara karşı var? Bilmiyorum açıkçası yani. Hani sonuçta güvenlik dediğiniz şey bugün İstanbul'da vapura binerken de karşılaştığımız bir şey. Ya da metroya binerken de orada bir güvenlik göresi. bir ara şeyi hatırlıyorum deniz otobüslerine geçerken çantamız ikisirayeden geçirmeye yetişemediğim için deniz otobüsü kaçırdım hatırlıyorum mesela yani hani güvenlik başka boyutlarda da olabiliyor Türkiye'de evet ama bunu güvenliksiz çözen mekanlarda var Yok Tabii değil. var yani, yani bu bir... tercih meselesi yani şüphesiz tercih meselesi ama yani şeyde tabii ki mekanlar yani ücret de mekanlı bir ilişki mekanın Nasıl diyeyim içerinin dekorasyonu diyeyim artık yani düzenlemesi de bir mesafe koyabiliyor yani orada altın varakları görünce yok çok pahalıdır girip oturmayalım şimdi demek ya da ne bileyim işte bir deniz manzarasını görünce işte burası kesin dinlenmedir nedir demek bunlar alternatifli olması gerekiyor aslında. Yani hem yüksek gelirlilere hem düşük bütçelilere hitap edebilecek bir müze dükkanının da gene öyle olması gerekiyor. Ve bunlar olmak zorunda bir müzede bir yandan. Yani bu ticari ilişki olmak zorunda çünkü bize para kazanmak zorunda. Ve bunlar da e, özel müzeler nezdinde düşünürsek vakıf tarafından karşılanması beklenir. Ama bunlar yüksek bütçeli şeylerdir. Dolayısıyla her vakfın işletmesi vardır. Kültür-sanat işletmesi. Ve oranın döner sermayesi gibi düşünülebiliriz bu bakanlık gibi. bu oranın para kazanması gerekiyor şüphesiz. Ve bir şey satması gerekiyor. Her gelen ziyaretçiliği bir hatıra almak istiyor sonuç olarak. Yani e, esere dair bir kitap ayrıcı olabilir, poster olabilir vesaire Bunları çeşitlendirmek gerekiyor. Şu peki yani nasıl diyeyim? Ya bunların hepsi bir mekandaki her şey aslında Hı. o kentliye mesafe duygusunu vermek. Sadece çok pahalı e, ürünlerin olduğu bir yerde de kendini oraya ait hissetmezsin ve oraya bir daha gidemezsin. Gitmek istemezsin. Şöyle bir soru geliyor benim aklıma. Tamam. Hani müzede ben bunu hissetmişlerim. Yani bir müzenin giriş ücreti, bugün işte atıyorum, ortalama 20 lira diye söyleyelim. Hafta sonu sen 4 kişilik bir ailesin, müzeye gitmek istiyorsun. İşte iki çocuğun olsa onları öğrenci indirip hadi yarı yarı 20-20-40, 60 liralık bir giriş ücreti var. Yani bu aile oraya gitmek yerine gerçekten bir özel alışveriş merkezindeki mobilya firmasının, bir mobilya firmasının büyük kampüsüne gidip orada da gayet eğlenebilir ve ...farklı, enteresan şeyler görebilir. Müzeye gitmenin avantajını... Yani ...bunun iletişimi nasıl yapılmalı? Belki insanlar... Yani ...kentli müzeye gitmesi gerektiğini düşünüyor büyük olasılıkla. Çünkü müzenin halinin o halinden dolayı... Tabii, tabii. Benim, yani, hani, ben oraya gidip haberdar olmalıyım. Mesela Picasso'da olan ilk kuyruk, müzelerin önünde ilk kuyruk... ...Picasso sergisi sırasında görmüştük. Ve o zamanlar herkes birbirine ''Picasso'yu gördün mü?'' diye soruyordu görmemek büyük ayıptı. Yani oraya gitmek zorundaydı. Neyse parası vereceksin ona. Şey işte. Mesela bilmem neredeki restoranda yedim mi? Tabii tabii aynı ama zaten hikaye o. Yani müze ve tüketim dediğin şeyin hikayesi o. Statüyü satın almak. O Mesela oradan bir şey alıp o torbayla sokakta yürümek bile bir statü göstergesi. Oradan ne aldığın da önemli. Yani küçük bir tane kitap ayrıcım mı aldın? Gittin işte müzenin bir deseninin var olduğu bir eşarp mı aldın? Başka işte daha şık bir şey mi aldın? Önemli ama zaten hani Hayat zaten Türkiye'de yani bu aile sinemaya da gidemez ona Hı. baktığın zaman. Hı. Aynı şey, yani müze ne diyor? Ben senin için şu günü veriyorum. Hani bugün ücretsiz gelebilirsin ee, ya da şu saatten sonra ücretsiz gezebilirsin. Bir alternatif sunuyor aslında o açıdan. Yani o kadar da e, sert bakmamak lazım yani giriş ücretleri çok yüksek. Ya ne at, yani ne zaten yapsınlar. Şunu bu şey çıkmaz ee, nasıl diyeyim? Şunu demek istemiyorum. Yani hani, <gülüyor> nasıl diyeyim? İşte müzeler para kazanmamalı. ...işte müze tamamen bedava olmalı, herkes ulaşmalı... Yok, denmemeni zaten yani. Diyeni <gülüyor> ya, di, var. Hani ben çok karşılaştım diyenle de. Hani onlara e, o sorduğun iletişim nasıl yapılmaz noktası bu. Yani bunu anlatmak gerekiyor. İnsanlar bilmiyor. Aman kurucusu zengin değil mi, versin parasını diyor. Evet, kurucusu bir şey yapmış zaten. O koleksiyonu kurmuş ve onu bir bakma dönüştürmüş. O müzeyi kurmuş. Bir noktadan sonra işte o artık işletmenin onu döndürmesi gerekiyor ki... ...kurucunun tek elinden de kurtulması gerekiyor. Yoksa orası bir aile şirketi gibi devam eder. Yani bir para kazanacaksın ki bir yerde bir yatırım yapasın. İşte bu yeni eser almak olur, başka bir sergi getirmek olur. İletişim önemli nokta. Ben zaten şeydi merak ediyorum yani o işte Picasso'ya gittim ne anladı da çıktı. Yani onu bir daha başkasını anlatırken ne gördüğünü düşünüyor şu o statünün dışında. İletişimle sadece ...gelin, görün ve bu statüden siz de yararlılığınız olarak yapmak çok doğru değil. Orada e, yorumlama diye bir şey var. Yani o sergiyi yorumlamayı da öyle aktarmak gerekiyor. Nasıl yorumlanacağını, o sergiyi görmesi ona ne katacağını, işte kentte neden gitmeli? Neden o sergiyi görmeli? E neden Topkapı'ya gidiyor? Ya da işte en son şey vardı, e, Muhteşem Yüzyıl'ın sergisi vardı. Çok merak ediyorum kaç kişi gezdi, kaç kişi gitti. Ne, yani Görmek istediği bir şey olması lazım... O görmeksizi şey, şimdi bir sürü sergi geliyor. Birçoğu insanlar bilmiyorlar bile. Yani o sanatçıyı duymamış bile ömrü hayatında Şimdi suçlayabilir misin bu insanı duymamış? Suçlayamazsın. Müze olarak senin görevin o insanlara bu sergide ne göreceğini anlatmak. Ve bu sadece şimdi dünyaca ünlü bilmem ne ilk kez Türkiye'de bu bitti artık. Yani 10 sene oldu artık müzeler açılalı. Yani ilk kez bilmem neler gelene ikinci tura gelmeye başladılar aynı büyük isimler. Dolayısıyla sergide ne göreceğini aktarması lazım iletişimde müzenin. Bu biraz eksik kalıyor bence. Yani orada hala burada bir müze var gitmek gerekiyor. ve Dolayısıyla hep aynı kitle geziyor zaten. Kitle büyümüyor. Yani kentlinin bir müzeden ne beklediğini aslında müzeler de bilmezler. Yani benim en büyük hayallerimden biriydi mesela insanlar neden müzeye gitmiyoru araştırmak. Henüz yapamadım. Neden, neden geldiklerini araştırmak daha kolay değil Neden geldiklerini biliyoruz. Ve bunu araştırabiliyorsun zaten. Çünkü müzeye gelen bu araştırma yapmak çok kolay. Ben bunu yaptım. Neden geldiklerini biliyorum, ne görmek istediğini, nereden duyduğunu, nereden takip ettiğini. Hani oraya biraz daha gel ama hiç gelmeyeni, hiç duymamış bile senin adını sanını Yani bunun gruplamasını yaparak çalışmak gerekiyor. Bu yapılmadı mesela. Yani bu ben tezimi yazarken de düşündüğüm şeylerden biri ama çok büyük bir çalışma. Hani e, ciddi maddi destek gerekiyor bunu yapmak için. Yapamamıştım. Ama hani biri çalışsa ne güzel olur. Ne bekliyor? Kentli mesela bir müzeden ya ki ya bunun şöyle bir tarafı da var bence. Zaten hani müzeye gittiğini varsaydığın belli bir kitle de aslında müzenin o kadar çok kullanıcısı değil. Yani şöyle düşün, bir sergiye kaç kere gezersin sergiyi? Bir kere, kere? kere gezersen çok beğendin, iki kere gezdin. Zaten aynı anda bir sürü etkinlik var. Bir sürü sergi var. Yani müzeler bugün sadece kendi aralarında müzelerle rekabet etmiyorlar. Sinema ile, festivalle, konserle, alışveriş merkeziyle, maçlarla her şeyle rekabet halindeler Dolayısıyla bu zamanı yaratmak zor. Yani mesela film programına bakıyorsun, muhteşem filmler var. Bir hafta oynuyor. Sen bir haftada kaç filme gidebilirsin? Hadi iki hafta on gün oynasın. Kaç filme gider bir insan? Dolayısıyla çok az kitle o programdan en ilgisini çekene e, tercih edip ona ona gidebiliyor. Yani mesela şey de önemli. Hani hangi günler e, daha çok ziyaret edildiğin, neden o günlerin terzi hafta sonu. Evet daha çok biliyoruz. E, hafta içi ne yapabilirim? Hafta sonu ziyareti daha nasıl e, zenginleştirebilirim? Bunlar evet çalışılması gereken şey zaten ziyaretçi araştırma diye bir bölüm vardır müze bilimde e, ve buna bakar aslında. Aslında şimdi İstanbul üzerinden düşünce bambaşka bir şey oluyor ama ben bir de Anadolu üzerinden düşünüyorum çünkü Anadolu'da bir yere gittiği zaman zaten 2-3 tane müze var zaten ve turistik bir refleksle bir tamam. arkadaşım şöyle şu, bir şey şu söylemişti. Mübare, e, gideyim diyorsun. Yani ya. New York'a böyle... gittiğinde e, işte böyle ona upuzun bir müze listesi çıkmıştı Hı -hı. tabii ve şey demişti, müzeleri gezmiyorum bence müze yerel halk içindir demişti ve ben ya bunu bir düşünmekle, bunu bir tartışalım senle dediğimi hatırlıyorum. Şimdi turistik olarak gezmekle o yerin, yani o, o kentli, kentli olmak arasında ciddi fark var. Yani, o bir yap yapılacaklar listesinde yer alıyor. İşte tarih hakkında bilgi alman lazım. Orada da mesela gene statü var. Bilmem neyi gördün. Ya oraya kadar gittin o müzeyi görmeden mi geldin? Ben çok duydum mesela. Yani New York'a gidiyorsun. Bin tane müze var orada. Hangi birini gezeceksin? Aa onu gezmedin mi? Hayır gezmedim. Ya yani tercih meselesi. De gezmedim. O da bir statü şeyine yani dönüyor. Işte, yani kişisel olarak gezmek yerine, ama şu da bir gerçek eminim. Her kentte o kentin müze pratiği farklı. Yani bu yerel bir şey zaten müze pratiği. Aslında biz hep batıya bakaraktan onu adapte etmeye çalışırız. Genelde İstanbul'daki büyük müzelere diyeyim. Halbuki yanlış bir tutum. Çünkü pratik olarak biz daha orada değiliz. Daha zaten müzeler açıladığı 10 sene oldu, işte o müze gezme ziyareti kültürü yeni gelişme gelişiyor, ee, insanlar beklentilerini yavaş yavaş dile getiriyorlar şöyle bir şey mi olsa böyle mi olsa diye. Dolayısıyla bu, o pratikin çalışılması gerekiyor yani. Gerçekten Türkiye'deki insanlar bir müzeden ne bekliyorlar? Özel müzeden ne bekliyorlar? Bir devlet müzesinden ne bekliyorlar? Ya da artık o kadar çok sergi mekanı açıldı ki o sergi mekanı nasıl bir sergi görmek istiyorlar? Yani aslında Anadolu'dan kastmışydı çünkü bence Anadolu'daki çoğu şehirdeki bu yeni girişimler oradaki turizmi arttırmak adına. Ya yani ben onu çok ben yani biraz naifçe görüyorum oradaki işte nasıl diyeyim kültüre sahip çıkıp orayı sonsa kadar işte korumak yani i̇şte oraya bir açıp oraya bir katma değer katmak bu katma değerde aynı işte başka yerden gelen yerli turiste Türkiye içindeki yerli turiste yeni bir mekan açmak aslında. Yani son dönemlerde çok fazla sen de biliyorsundur işte yani belli tasarım grupları ya e da nasıl ne denir? müze yapıcılar. tabi tabi <gülüyor> çok fazla diyeyim yani müze de diye. yani ilgiden... ve hiçbir fikirleri de yok nasıl yapılacağına dair yani bu şu, şu doğru yani böyle bir boşluk bir alan görüldüğü ve birkaç kişinin ya biz buraya girelim dedi burada işte dijitalci da var grafik tasarımcısı da var mimarı da var bunlardan bir ekip oluşturup bir müze kuralım. Ama o noktada e, müzenin ne olduğunu bilmemek, e, müzeyi sadece kendi gezdiği müzelerdeki o pratikle değerlendirip kendi zevk aldığı şeyleri koyup bir de işte yurt dışında gördüklerini koyup bir müze mekanı oluşturuyor. O zaman işte kentliği zaten düşünmüyorsun. Yani bu kentli buraya gelecek de ne yapacak burada? Onu düşünmüyorsun. Sergi mekanı derken ben biraz onları kastediyordum zaten. Yani Biraz daha böyle hani, dalga geçerek diyeyim sergi mekanı. Çünkü o sergiler de nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, sahte çıkıyor daha iki gün önce gördük o sergi metinlerinin ne kadar korkunç olduğunu diyeyim en hafif ifadeyle. Dolayısıyla bu bir boşluk ama eminim ki birkaç sene içinde toparlanacak yani. Hani biz, biz biz müze bilimciler bu işe sahip çıkarsak eğer ya bu iş böyle yapılmaz böyle böyle yapılması gerekiyor diye bizi de ekibinize almanız gerekiyor dersek eğer onlar da bu boşluğun yani aksaklıkların bir müze bilimci tarafından doldurması gerektiğini gördükleri noktada Orası evet toparlanacak diye bir umudum var. Turizm mi? Evet turizm. Gelir kapı mı? Evet gelir kapısı. O muhteşem Yüzyıl yani ben o sergiyi ha, duyduğumda hala inanamıyorum yani. Ve bayağı da yüksekti giriş. 50 lira gibi bir şeydi ve yani hani biz böyle düşünmüş ya yani, gidelim gezelim ne var diye. Ya, 50 lira verir misin? Yani bir kostümleri görmeye Ben vermedim açıkçası ama veren var. inan ben çok zeki buldum projeyi bu arada. Yani, onu da söylemem lazım. Yani hani o... Prodüksiyonun inanılmaz zekası. Bir de onu oradan değerlendirmek, sattığın işten bir de öyle para kazanmak. Ee, e bu var. Yani para kısmı var. Kamu tarafı olmayan, bir koleksiyondan oluşmamış mekanlardan. Ee, i̇şte buraya bir müze yapalım deyip e ne toplayalım? Hadi sağdan soldan birkaç eşya bulalım. Yerel hikayesini anlatalım da doğan müzeler de vardır bu arada. Ee, evet. Bir turizm tarafı var. Şüphesiz. Ama ne kadar kazanıyorlar ona, onu bilmiyorum bu arada. Yani hani kuruldukları amaçla gerçekleştirebildiler mi? Çünkü orada hem, hala iletişimle takılıp kalıyorsun. Yani iletişimi düzgün yapamazsan ki, iletişimden katsın burada reklam vermek vesaire değil. Kentli ile birebir diyalog kurmak. Mesela Sabancı Müzesi'nin çok güzel çalışmaları vardı. Bir süredir ara verdiklerini düşünüyorum, bu komşu günleri diye. Muhtarlığa gidip e, davetiye bırakırlardı ve muhtardan e, onları dağıtmasını isterlerdi. Ve işte emirgen halkını müzede bir araya getirirlerdi ve... Böylece işte onlar hem müzeyi tanıyorlar hem sergiyi tanıyorlar. Bence muhteşem bir iletişim çalışmasıydı. Bu biraz böyle şey gibi de geliyor. Yani müze, yani nasıl sen diyorsun yani müze kültürü o, o daha, hani daha yeni oluşuyor falan meselesinden. Bu aslında biraz da küratörlük e, müessesesinin de, <gülüyor> hani Türkiye'de çok yeni bir şey oldu. Yani bu sene de yaptığımız konuşmalarda, hani küratörlük belli bir nasıl diyeyim. Sanat çerçevesi, bünce sanat çerçevesi içerisinde kalan bir tartışmaya dönüyor aslında ama müzelerde de küratörlük denen sanatla ilgili değil. Ya Küratörlük Türkiye'de algı olarak çok büyük bir statüymüş gibi düşünülüyor. Yani küratör olunca böyle başa taç koymuşlar gibi hissediyor insanlar. Öyle bir şey yok. Herkes küratör olabilir. Küratörün kastı herhangi bir konuyu derinlemesine bilmek ve o, o konuyla ilgili materyalleri toparlayabilecek deney, yani bilgiye, donanıma sahip olmak. Bir, bir, yani insanlar bu Türkiye'de dediğim yani bilmiyorum çok genelleme yaparak evet. konuşuyorum ama hani o e, ünvanlara sahip olarak bir ilerleme kaydedildiği için işte küratör oldum her şeyi ben bilirim ya da dur o ben kendime küratör demeyeyim daha o kadar hakim değilim bir korku arasında gidip dur. geliyor bu kavram. Ama birçok sergide küratör yok. Proje ekibi var. Şimdi bana o, o noktada şey çok e, anlamsız gerekiyor, son kararı kim veriyor? Bu proje ekibi 4-5 kişinin oluşuyor, e, kimse sorumluluğu almıyor, ortada işler kalıyor, hata oldu mu o proje ekibi... Işte ...o oldu, bu oldu, küratöryel bilmiyorum. Ekibi. Küratöryel, küratöryel ekip, ekibi, proje ekibinin bir küratöryel ekip proje ekibi. E, ya da o küratör yurt dışından hazır geliyor, zaten biri çalışmış oluyor ve o sergileniyor. E, dolayısıyla Türkiye'de küratöryel pratik çok fazla ilerlemiyor açıkçası. Evet, çağdaş sanat açısından Hı. ilerliyor belki ama hani müzelerde küratör yok. Yani işte genel olarak yok diyeyim. Geçici sergiler için falan hep genelde yurt dışından geliyor. Ee, koleksiyon sorumluları var. Bir ucu açık bir tanım gene koleksiyon sorumlusu. Ee, ya biraz küratöryel, Ya yani o yeni kurulan müzelerde de küratöryel pratik kim o işin küratörü? Mimar mı? Ee, veren mi? Koleksiyoner mi? Ee, o da bir muamma o da gelişmekte ama. Yani bunlar çok yeni daha. Yani ne kadar çok müze açılırsa o kadar çok yanlış görünecek ve o kadar çok onlar düzeltilmeye başlanacak bir yandan da. Ya bu işte çok flu bir pozisyon aslında. Yani işte o hani küratör ve kurduğu alan hani nasıl diyeyim. Flu'dan kastım şu belli bir profesyonellikten gelmen de gerekmiyor aslında. Ya senin dediğin gibi sergileme kararını vermek sergilenecek meselenin ne olduğunu bak onun çerçevesini çizmek ya bir de bu işlere kafa yoran insanlar daha çok genciz diyeyim göre, göreceli yani çok yeniyiz bu alanda. Dolayısıyla hani o şeyi değiştirmek de çok zor. Şimdi ben kendi alanında biliyorum mesela benden yaşça ve e, deneyim olarak çok daha ileride olan e, kişilerle müze bilimi üzerine konuşurken çok... E, belli noktalarda bir şeye varamıyoruz. Hani onların bakış açısı benim bakış açım çok farklı. Onlar daha e, muhafazakar bir açıdan yaklaşıyorlar olaya. Ben daha açık ve hani tartışabiliriz. Hani e, bu konuyla hiç alakası olmayan, müzeyle hiç alakası olmayan biri de dahil olabilir bu sürece diye bakarken onlar hayır. işte mutlaka bir arkeolog, sanat tarihçisi, işte ne bileyim bir tarihçi olmalı ya yani mimarlık tarihçisi olmalı. Hani hep belli ünvanlara sahip insanlar gelip yapabilmeli diye. E bu da bizimle beraber değişecek bir şey. Yani bizim kuşakla beraber değişecek bir şey. Şöyle diyebilir miyim? Aslında bu iş Bu kadar iyi. umutlu bakıyormuşum Hayır. ben geleceğime eğer. <gülüyor> <gülüyor> bu iş daha yeni mi seveyim? Bu mesele yeni kuruluyor dersek daha müzenin normalleşme süreci için... <gülüyor> ...çok vakti ihtiyacımız var Ya tabii var bir de, de, de müze algısı de. da hani hep Kültür Bakanlığı tarafından yapılmış müzeler... ...şimdi Hı -hı. bugüne kadar gördüğünüz şimdi yeni yeni değişik pratikler çıkıyor. Şimdi müzede konser mi olur canım falan denilen zamanlardan geliyoruz yani hani... Ee, müzede bilmem ne mi yapılırmış orası sadece sergi için hı hı. müzede performans mı olurmuş denilen zamanlardan geçiyoruz yani o yüzden e, bu ilerisi için e, değişecek şeyler yani yapa yapa öğreneceğimiz a bu yapıldı ve beğenildi diyeceğimiz şeyler ama işte önemli olan gene e, çalışılması gerekiyor yani yap, dene ne denir e, yap, yapıp yapık ziyade aslında konuşulup kentliyle yani odak grup çalışmaları olsun anket çalışmaları olsun bunun e, ne beklenildiğini nasıl yapılması istendiğinin aslında anlaşılabilir bir şeyi var. E, yöntemi var ama bu iş olduğu için Çünkü çok aslında, fazla yapılmıyor. Yani şöyle bir şey, O zaman hani ben biraz da şöyle görünüm çok fazla sormaya başladığın zaman hani ha, çok dahil de, olacaklar ve hayır hayır. O zaman da yani radikal bir şey yapma şansını bazen kaybediyor musun? Nasıl çok fazla sorunca? Yani direkt odak grubun istediği şekilde... Ya redini... ona öyle bir söz vermiyorsunuz. Şimdi siz burada bana A dediniz, ben de ile A yapacağım değil. A var, B var, C var ama oradan bir yol haritası çıkar. Ya yani Bir strateji belirlemen lazım. Ya bana senin dediğin şey daha çok bir alışkanlık yaratma yolu olarak. Ya o alışkanlık dedi. zaten ama var bir kesinlikle ama... yine de kullanıcıyı farklı bir şekilde şaşırtmak... Hani radikalden kastım oydu yani. O hiç beklemediği bir durumda karşılaştırmak onun bir yöntemi. Şaşırtmaktan neyi kast ediyorsun? Yani farklı, topik... yani farklı bir sergi yapmak, farklı bir etkinlik yapmak gibi bir şey mi? Hep beklediği şey değil de hiç beklemediği bir şekilde de iletişimi kurmak kimi zaman. Ya bir örnek dersen anlayamayacağım gerçekten hani şu kafandan <gülüyor> <gülüyor> ne geçsin anlamadım. Şey diyorsan, sormak, hani kentli ne istiyor, mizanı görmek istiyor falan filan. Ya e o zaman kentli sadece ne istediğini sorsak atıyorum yani geçen yüzyıl her... sergisi çıkıyor işte belki onun sonucunda da. Yani o zaman müze kendi yolunu nasıl... Ha şöyle, sen ondan veriyi alıyorsun, yani senin anlatmak istediğin şey var. Yani tabii esiri Ay, olmadan nasıl kendi... Yorumlama işte, yani Olabilir. o stratejiyi çıkartıyorsun ki adam bunu istiyor. Demek ki benim kitlem bu, ben bu kitleye bu elimdekini nasıl anlatabilirim? Şimdi burada mesela müze soruyorsun, hedef kitlen kim herkes diyor. Tabii ki herkes gelsin senin de, her etkinliğe herkes gelmeyecek. Yani o etkinliği kime anlatacağını, kim? yani mesela istediğim... biz, bir dakika ben A etkinliği diyorum, A etkinliğinin kim diyor işte... Y grubu diyor. Y grubu nelerden oluşuyor? Şöyle bir kitleden oluşuyor. Peki ben Y grubundan başka birine bu A etkinliği anlatabilir miyim? İşte orada da Z grubu var. Z grubu kim? Yani gruplayacaksın hedef kitleni. Bu etkinliği o hedef kitlene nasıl anlatabilecek? Farklı iletişim kanalları kurmak zorundasın. Herkese aynı iletişim kanalından mümkün değil iletişim kuramazsın. Yok yani demek istediğim şuydu yani en başta dediğim biraz şöyle anlaşılıyor. Onu aslında daha böyle net bir şekilde hale getirmek istedim. Hani sergilenecek meselenin veya ya da yapılacak tasarımın vesairenin sorulması değil. Hedef kitleyi tanıyıp sen elindeki malzemeyi ona göre iletişimini kurman. Yani asıl sergilenmek meselesi değil. Yo sonra da bilirsin. Ne görmek istersiniz mesela diye. Mesela hani dükkanda ne olmasını isterdiniz diye. Benim yaptığım ziyaret çarşımlarında falan en çok yanıt aldığım sorulardan biriydi. Ne istiyorlarmış? İşte ben pera çalışıyordum. Osman Hamdi ile ilgili şeyler istiyorlardı ve konuldu sonradan. Yani Osman Hamdi Bey'in... E, Kitapları, iş işte onun üzerine yazılmış yayınlar, e, daha replikaların daha fazla olması diye e, ve daha daha sonra yapıldı bunlar yani hani bu mesela bir ziyarçın aldığımız bir veriydi. Bizim için çünkü vardı orada ürünler, yeterli görüyorduk ama insanların ne istediğini daha fazla sorman gerekiyor. Ama yani ya da buna ne kadar verirsin şey. mesela hani ya bu bir de bu böyle şey değil, e, ya bayağı pazar araştırması dediğim bir şeyden bahsediyorum ben burada. Yani bu zaten bir tüketim nesnesi ise eğer müzeler günümüzde. Hı. O zaman pazar araştırması yapman gerekiyor. Nasıl bir X markası gidip ürününü çıkarmadan önce deniyor, işte soruyor, Y markasıyla kıyaslatıyor, işte bununla ilgili eski tecrübelerini soruyor. Bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya bu kötü dükkanı, bir şey değil hayır, yani. müze dükkanı üzerinden konuşuyorsun yine. yani. yani bunu, hani ama bu sadece örnek müze dükkanı. Hani ben müze olarak hani şu an hani X sanatçımı Y sanatçımı kararını verirken. Bunu çok fazla... Ha sen iyice katılımcıya gelebiliyorsun evet, evet. Yani. yani. Onu onu da yapabilirsin. Bunun saçıncıları varmış gibi geliyor bana yani. O yüzden diyordum o radikalliği orada kesersin. Yani onu da yapabilirsin. Elinde iki tane proje vardır. O kadar şeffafsındır ki... ...ve o kadar katılımcılı açıksındır ki... ...koyarsın anketi. Hatta bugün artık dijitalde yaparsın bunu. İkide ya da kağıtla yaparsın. Yani onları da katarsın müze ya da mekana gelenlerden. Sonra da lanse edersin ki şu seçildi. Bunu yapmak istiyorsan yapabilirsin. Yani o gene orada asıl olay e, bir müzenin vizyonu yöneticilerle sınırlı. Yani yönetici ne kadar radikal karar al alabilmeye açıksa ya da ne kadar iletişime açıksa müze de o kadar açık. Bu kadar yani. Tamam, ben zaten problemimde sonuna <gülüyor> geldik sen de son cümleyi koymuş oldun. Evet, Yo, iyi denk geldi. <gülüyor> e, teşekkür ederiz katılımcılar için. Ederim. Açık mimarlığın sonuna geldik. Programın kayıtlarını daha sonra açıkmimarlık.blokspot.com adresinde bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cengereli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.